Modern Sabahlar Modern sabahlar. Modern sabahlar Zamanında bundan sert müzik yoktur herhalde diye düşünüyorduk. Şimdi sabah kahvesini eşlik eden bir şarkı oldu. mu insanın Sin Son'un hakikaten şey... Hani biraz içini kıpırdatan şöyle... Hani kahve ama ritmik şarkılar. Ha yani sütlü kahve değil de şey kahve. Sade kahve. Sade kahve. kahve moka mı? Ha moka. Moka mı Mo fayi? Makayato gibi. Karamel maçiyata. Günaydın Günaydın Hoş geldiniz efendim macera dolu stüdyolarımıza Hoş bulduk Cuma sabahındayız haftanın son iş gününün sabahı enteresan bir şekilde Yani çok enteresan bana da hakikaten enteresan geldi enteres Bana da çok enteresan geldi dün geldiğim yolun aynından geldim bugün Evet Hiç böyle bir şey yaşamamış Ya ben hiç o macerayı yaşayamıyorum ya üzülüyorum kendimi e Sen kendime. de başka maceralar yaşıyorsun Fahir Senin de hmm. tepende helikopterler e Ses bombaları, hmm. gaz, su var. Her yerde su kesintisi var <gülüyor> Bu yüzden mi acaba ya? O da olabilir yalnızca. Tazelikli suyla şey olarak mı? Hani o insanlar sonuçta suya hasret. Suya hasret hakikaten. Bu hasreti yani. gidermenin. Önce tomaları dolduralım ondan sonra Belki tomalar ben ondan şüpheleniyorum valla. O tomalara çok şey yapıldı. Mesela bu yaz böyle şey geçti falan diye gelirlerse çok kurak geçti. Valla kusura bakmayın diyeceğim yani. Nasıl ki o şeyler de oldu Sağa sola her tarafı su oldu. Ben... İsterim suyumu. Depolar bitti ya. Depolardaki sular bitti. Hayır, canım canım de, suları fışkırttılar. Hani, Valla bizim apartmandaki depoları bir depodaki suyu bile almışlar anladığım kadarıyla. Ki sizin apartmandaki depo. Hiçbir apartmanda yok Oktaş. Ki ayrıca bizim apartman merkezi sistem biliyorsunuz. Ki, kolay kolay bitmez yani depodaki. Yaç ortalaması 150 olan şeyden bahsediyoruz değil mi apartman? 150. 1500. Şu anda 162'ye falan yükseldi. E, Genç, çok güzel. Çift vardı DGC. onlar taşındı <gülüyor> apartmanlar. Oh <be. gülüyor> onlar gidince rahatladık. <gülüyor> rahatladık. Yani kime ne diyeceksen demeni istiyorum Fahir bu su konusunda. Ya su konusunda dün yani, geldi suyunuz hayırlı hiç, olsun. Suyunuz hayırlı olsun. Valla herkes birbirine mesaj atmış sular geldi diye. Öyle bir şey oluyor ya. Abi suyla işte, sevinen insanlarız yani. Su Çok su isteyen gitsin denizde yaşasın. Gitsin denizde yaşasın ya. Bunu dün de söyledik yani hakikaten. Ama yani su geldi de ne oldu? Egeciğim sizin sularınız kesik miydi? Yok değildi. De, ama ben su geldi edin? diye şey yaptım. Sana pek fark etmiyor Yazdın zaten mı? Birine suyun Birine mesaj attın mı? 15 gün Sonra gelmeseydi yani ben mahvolmuştum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ya yani. 15 günde bir duş almayınca ben rahatsız oluyorum kendimi pis hissediyorum ya. Ama olsun gene de bir şey bir tedirgin etmiştir seni. Suların 3 gündür Ankara'da Ankara'nın büyük bölümünde kesik olması borsayı alt üst etti. Dolar düştü borsa uçtu. E, ne olmuş ya dolar düştü dediği 1.93'ü görmüş dolar dün. Evet Fed açıkladı ya. Hmm. Tamam tamam şaka yaptık şaka ya. alacağım ben demiş ama tamam. ne kadar alacağım bak az alacağım falan ya alacağım demiş çok Onu alacağım söyle. çok alacağım diyor. ya ben yirim seni demşöprüde yirim diyince oradan Ay, dur kur. ya Fayed dur olarak. yapma sen benim abimsin <gülüyor> Fede iki kişi var değil mi böyle Fayed <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <diye. gülüyor> <gülüyor> Geldiler nereden ben görüştüm onlarla ya. İki kişi geldi Fed'den. Dediler ki e, biz bazı açıklamalar yapacağız borsada e, olabilir şey. Dedim siz açıklamanızı yapın ya dedim. Siz dedim yapın. Nasılsa dedim kılıfına uydururlar. Ne her şeyi güzel açıklıyorlar ya bu borsa dünyasında, e ekonomi dünyasında. Her şeyi tane tane açıklamak zorunda dılar. Fed'den gelen açıklamalar buna sebep oldu. Fed'den açıklama gelmese başka bir şey olurdu herhalde değil mi? Başka bir ya, illa açıklama Saat yapacak ya, bir yerden kası, bir açıklama, açıklama gelir yapalım. borsaya, borsaya. İyi 1.93 indi yani o dolardaki o eski ekonomi tıkarında mı diyorsun yani nokta? sular geldi. Içti. Bak sular geldi. Borsa yükselişleri. Dolar düştü. E daha ne istiyorsun be adam? Hakikaten. Euro, Euro ne olmuş? Sanki... Euro isteyen gitsin Avrupa'da yaşasın. <gülüyor> <dolar, gülüyor> adam ne güzel söyledi. Ellerinden öper. Bu ekonomist çocuğa televizyon programı yaptıracağım ben. Ya şey çünkü Euro 1'e düşsün. Sen hemen bir, bir, bir, pro... bir Euro olduğu tek yer Avrupa. Gitsin Avrupa'da yaşasınız. Bir o. şey söyleyebilirim. Euro mi? Euro 1 Euro'ya düşmüş Avrupa'da. Ee, tabii bunu anlamayanlar <gülüyor> için Euro aynı Euro buraları dolanıyorumdan <gülüyor> oradan yola çıkarak. Tamam 3 esferi kuralarımız. İkisi aynı olmak üzere 3 esferiyle <gülüyor> bu sabah karşınızdayız. Google neye çağır arıyor? Google ne? Ölümsüzlüğe mi? Vallahi ölümsüzlüğe çare arıyor. Biliyor musun? Zaten Biliyor aslında yok. Yo. Herhalde onu bulurlar artık dedim. Yani ben cep telefonunda bilmediği... beklediğim yeni özellik o. Yani kamera 35 piksel falan kameralardansa. Ya ben şu ölümsüzlüğe geçmeden önce şu şeyi bir halletselerdi ya. Ne? E, şarj etmeden solsa kadar kullanma özelliğini bir getirsinler önce ya. Ölümsüzlük olursa şarjda geçen süreye o kadar acımazsın. Yani sonuçta nedir ki dersin? Sen harcamıyorsun ki <gülüyor> süreyi ters okyanus... Ya da başında beklemiyorsun onun için değil. Ya beklersin yani işte bir... o zaman. Hayır okyanusta bir damla dersin. <gülüyor> Beklersin ya yani, ne olacak? Ya bekle bekle. Nasıl bekle. olsa ölümsüzsün. Prizi bulamadın mı? Mesela sular yoktu, yıkanamadık. Elektrik olmayınca ne olmayacak? Yıkanamamışsın. Şarj edemeyeceksin yani. Ya bizim insan olarak bütün dertlerimizin temelinde ölüm var ya. Ölümsüzlük olunca telefonun şarjı bitti. Boş ver dersen ölümsüzüm ya. Ne olacak abi yani? Ya, bugün tek desenliğimiz. Sen mesela... öyle sen de ben derim mesela. Sen sinirlendin ya. Ya Oktay kurban olayım. Ya sen benim kardeşimsin derim. Yani ölümsüzlük derim ya. Var yapma şu fet telefonunu yerim. <gülüyor> FET senin telefonunu yerim ben derim ya. <gülüyor> sen bak. <gülüyor> yapma şu ya. FED taklitlerini ya. Lütfen yapma sabah sabah. Dün akşam zaten ben FED'den gelen iki görevi Yani yapma lütfen yani. Sen dersin de yani. Önce bir şunu halletsen daha iyi olurdu Senin canını sıkan bütün şeylerin Çaresi ölümsüzlük yani bugün mesela senin canın sıkan şeylere ben aman ver ölümlü dünya diyorum ama yarın öbür gün ölümsüzlük olunca boşver bir oktan ölümsüzsün. Ya işte. şimdi ben kendim yani kendimiz üzerinden düşünmeyin ya. Mesela emekliliğine bilmem kaç sene kalmış adamı düşün abi. Emekliliğe tamam. bir şey yok abi. Abi işte ölümsüzlük geldi. Yani yani ne geldi. olacak o adamın emekliliği? Yani, yani işte keteler, var. keteler var adam. Emekli ya yerleşecek ya iki sene sonra. Tamam işte 65 yaşında emekli oldu. Sonsuza kadar Datça'da ya yaşayacak. Sonsuza kadar da yaşın, Datça'da yaşanmaz. Şimdi 65 şey yaşında emekliliği kaldırır ha, mı? Ölümsüzlük yerirse ben size söyleyeyim. Hayır hayır onu kaldırmıyorlar da. Abi sonuçta... <gülüyor> Nasıl kaldırmıyorlar? Hayır. Sen hiç tanımamışsın Bu yeni demokratikleşme ya. paketinde onunla ilgili bir şey var mı? Var var. Yeni... Açıklanmadı ama ölümsüzlükle ilgili bir madde olduğu söyleniyor. Yazılıyor Bence de bir şey var. Yani anayasa komisyonu onunla ilgili inşallah bir uzlaşmaya varacak tabii, diye tabii. bekliyorum ben. Ee, Komisyonda tek, zaten orada... limon yemişler. Şimdi 65 yaşında emekli emekliye ayrıldın. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Birden o aklıma geldi. Hatırlıyor musunuz ya? Evet. Maliye... Konuşturmamak için limon yenmişti ya karşısında. Şimdiki bir bakan da o. maliye bakanı olamaz. Ne, Büyük şey, mali şey, Milli Eğitim Bakanı'ydı. Zurna çalarak mı <gülüyor> ifade ediyorlar kendilerini? Hayır, limon hayır. yiyince niye konuşuyoruz? 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4 sistemi vardı ya. Evet. O konuşulurken komisyonda. Orada arbede çıkmıştı ben onu hatırlıyorum. Arbede çıkmadan hemen önce. Limon mu yedi? İki ya? gün önce çan çalan e, Milli Eğitim Bakanı. O zaman limon yemişti ben hatırlıyorum. Evet, bir protesto ama fışır, fışır. o da ben yani karşındaki konuşmacıyı konuşturtmayayım diyerekten demek suretiyle. Onun gibi yani komisyonlarda konumuz bitiyor ilerliyor. Ege. Ah ben bu Ay fonsuz ya. ne yaparım ya. Fonsuz. Buyurun devam edin. anlamadım çünkü şey, limon yemenin espirisi. Konuşan adamın karşısında limon yiyince ne olur? O trompetçi karşısında nefesli şeyler çalanların karşısında beklese. Ağzın sulanıyormuş o. ondan tatlı. olacak ağzın Kemal sulu. Sunar filmi izlemedin mi? şimdi yine bambaşka bir... Kemal Sunal filmi izledim. O, o Kemal Sunal filminde. Değil mi, Hangisinde Fayrat? vardı? Tabii. O, o adamın karşısında limon yiyordu da adamın tek şeyi oymuştu, alt ediyordu. Ya. Ama şey ya. o adamın tek şeyi. Hayır, limon etsin. yiyen adam belki o, o adamdır ki, diye mi umuyayım? Demek ki komisyonda var bildiğim bir şey. Hayır, demek ki Doğru, komisyonda şey. o filmi seyretmiş. Bunun başka açıklaması <gülüyor> Komisyon, olamaz <yani. gülüyor> Komisyon Kemal Sunal filmleri izleyerek taktik belirdi. Zannetmeyin biz daha konuşuyoruz? Komisyonlar daha mı çalışıyor? E ee, sonuç? Sonuç ne olmuş Hayır. Sonuç dediğim şu. Ne konuşuyoruz? Ne, abi, ölümsüzlük sonucunda <gülüyor> e, e, şey ne olacak? <gülüyor> Emeklilik sorununu nasıl edici? Sen emekli oldun Ege'cim. Gittin 10 sene Datça'da yaşadın. Ne geldi? Ne geldi? Bık, bık. Faks mı Fahir? Faks mı geldi? Ha, Faks geldi ama bıkkınlık bık, bık, geldi. lan her gün Datça her gün Datça. Her gün gidiyorsun Laos yiyorsun ızgara yapıyorsun, lav usuyorsun. Şiş yapıyorsun, lav bu <gülüyor> Buğulama, buğulama. Buğulama. Geziyorsun arkadaşlarına, lak lak lak. Akşam çiçekleri suluyorsun, Herkes lav Herkes ne ölümsüz lak. olacak. E sonra değişecek tabii işte. Senin bir şeyin bitecek diyeceğim ki Ege'ciğim, hacı ben, ben. Ben cevap verebilir miyim? Yani yine emekliliğe gitmeyeyim. Emekliliğe ilgili göre ayarlansın. Ya bu geldi gibi mi? Ya i̇kisi bu şey oluyor ya. Sürekli sistem değişiyor diye çocuklar hep şey oluyor Doğru. Abi sınav sistemi değişiyor ve Allah bullak oldu her şeydi. Emekliliği mesela onun bu döneme rastlarsa bunun da kafası karışacak. Bu dedim Oktay Demirci. Diyecek ki nerede benim hakkım vardı şey oldu. Şu anda insan insanlığın Evet. en yani önemli tüm dünya insanının bakın yani öyle bir e, sınırlara göre konuşmuyorum. Dünya vatandaşlarının Ölümsüzlüğe hazır olmadığını düşünüyorum kafaca. Evet Oktay doğru yani, söylüyorsun. O, önce bunu biraz düşünelim bak, o, o, ben, ben de ilk, şöyle söyleyeyim. İlk ilk adımı attık biz. Düşünelim. Sen ölümsüz düşünelim. ol. Ölümsüzlüğe alışacak kadar vaktin olur. Ha o da bak o yani da yani ben güzel. ölümsüz oldum. İlk 200 yıl hiç adapte olamadım. Olama. Kurban olayım. Olmasan ne olur. Öbür 300 yıl da olursun. Olursun yavaş yavaş. Şirketin amacı e, ne bu? Şirket dedin Google. Sanki böyle gizli kapaklı zaten bir şirket ka gibi olmasın. Kapaklı dedin Time dergisinin kapağı da olmuş zaten. Google'a kapak, o ha, kapak oldu. Google Doğru. ölümü yenebilecek mi diye. Daha doğrusu çözebilecek mi gibi bir e, şey yapmış. Ama aslında sadece Google değil. E, aynı zamanda Apple da ölümsüzlük peşinde. Ve Yahoo da mı? Çünkü, Çünkü Yahoo ile Google arasında biliyorsun büyük bir kapışma devam ediyor. Yahoo demiş ki o CEO'su ulan demiş tek çaremiz var. Eğer ölümsüzlüğü bulduk mu o zaman Google düşünsün. Alta yediler bugün Altavista olsaydı çatır çatır hepsini söylemişler. Işte. İşte, onlar da Altavistada rahmet istedi Oktay ee, hakikaten onları da yediler resmen o. yediler ya. Aslında biraz bu dijital zamanda ölümsüzüz yani eğer şey Facebook şifreni Twitter şifreni ölmeden önce son döşekte verirsen kimi yaşat ara ar esprilerle en kötüsü retweetlerle yaşatın diye. Ona, Peki, onları ya. onları yani, onları seni hiç görmeyen arkadaşlarım var ya Evet onlar mesela ölüm haberini almazlarsa o Facebook sayfasına da öldüm ben 2 nokta üst üste aç parantezi yapıyorsın mı mı yoksa üzüntü 2 çarpı <gülüyor> gözler çarpı oldu falan onu yapmazsa herkesin canlı zaten söyleacağım onun yapan şirketler var ama biliyor musun seni canlı gösteren tabi tabi yani sen şey yapıyorsun bütün şifrelerini ve şeyleri veriyorsun Evet şirkete internet üzerinden seni de devam ettiriyorlar seni derken ölmüş işte olmaya rağmen seni devam ettiriyor. işte ölümsüzlük bu gerçek atlı, ölümsüzlük atlı. buymuştu hiç şey demezler ya rahmetli bugün gene iyi bir tweet atmış falan demezler ya bu adam çok şey falan da ondan sonra bir 50 yıl sonra bu adam biraz benim <gülüyor> bu, bir dedem takip ediyordu bu adam biraz iyi şey olmadı yok Ama. ya o değil baya bu, bu bu erkeğe dönerkinci gibi tuttum bu yani <gülüyor> bu şey yani. Bu var yani CEO falan konuşuyor. Yani bu bir Alkolü sürü para harcanıyor. Alkolü ortam mı konuşuyor? Alkolsüz ortam. Ben ona bakıyorum. Hastalık ve yaşlanma hepimizin ailesini etkiliyor. Dünya... Kaderde ne yazılırsa o falan diye bir şey dememiş mi hiç ya? Alnını göstereyim. Burada ne yazarsa. CEO'su. Onu Steve <gülüyor> Ay... cevap çok güzel yapardı. Kel ya o. Ya bak Her o da rahmet istedi. O da rahmet istedi. O yüzden e, çok sayıda arkadaşımız ve aile bireyimiz için hayat çok kısa kesiliyor. Veya genellikle kalitesi düşü düşüyor. O yüzden bunu biz çözüceğiz Ne yapabiliriz diyerek. de düşündük. Apple'ın CEO'su ama... Tim Cook da e, bunu ayrıca hemen ortaya girmiş Tim Cook. Şimdi Google Ölümsüzlük de. konuşurken aslında bir taraftan ölümü konuşmuş oluyorsun ya. E yani. Doğru. Yani. Böyle insan şey oluyor ya. Moral marjlarımız bozulmadı mı? Sizin bozulmadı mı? Valla şey oldum ben bu adamlar. Ben bilakis ölümü... umutlandım. Umutlandım. Şimdi. Ben de umutlandım. bırakacağız ya. Çok hızlı yapıyor için. bazı şeyleri. Ölümsüzlük mesela şimdi 100 yıl sonraysa. Bu Apple'da Google el attıysa yani, belki 2 yıl sonra. En şey başta pahalı. 300 dolar, yani 500 dolar pahalı bir şeydir. Apple'ın hemen May ölümsüzlüğü sunacağını zannetmiyorum. May önce önce yıl, şey, 200 yıl yaşamayı sunar. Önce 20 yıl garanti. Sonra 23 yıl. Sonra kapılarda falan yatar herkes bir sonraki model için. Ondan sonra 80 Google'da öyle bir şey yok. Google'ın Google başarısız de... projesi yok mu? Bir, Google... Nebos, Plus. Google Plus, Google... Google Plus çöl gibi internet çölü. Yani, Kimsenin uğramadığı. uğramadığı yer var. Bunlar var bunlar yani. Bunlar ne var? Google Wave. ya Neler neler. neler Google'ın bir sürü de şey var. Ölümsüzlükte bunların biri olmasın umuduyla diyorum ben. Birden hedef büyüttüler ya. Yani ben benim anlamadım o Google Plus'tan sonra ölümsüzlük olur mu hedef? <gülüyor> arada Adamlar bir, şey, demek arada bir şey koy ya bir inandırıcılığın olsun O yüzden diyorum ben Doktay, şu Google'a CEO olacak adamsın şarj, CEO. Ben CEO olsam önce şarj konusunu çözeceğiz derim Valla o şarj konusunu çözsen hakikaten bir taraftan da ölümsüzlüğe dair bir umudum olurdu 3 sene sonra da ölümsüz olacağız hep beraber derim Böylece hem o üç sene boyunca insanlar O zaman insanlar... işte o şarj meselesi şey olur Yani şarj tamam diyelim sana 10 yıl gidecek kadar şarj. Evet. Hmm. Ama ölümsüz adama 10 yıl ne ki yani? yani? Oradan zaten konu gelmiş. Hayır ama şimdi şey şimdi nereden bileceğiz? Zırh diye olmuyor mu? Orada oradan gelmiştir. Aa, neyse şarj biter Google kazanır. Hadi Şimdiden bakalım. bakın gördünüz mü yani olay karıştı. İkiye bölündük resmen. Tartışmaya devam edeceğiz, benzeriz diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Esprilerle şakalarla devam edelim. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Hoppa! Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. 8.49 oldu saatimiz Cümle sabahında. Buyursunlar. Ülkemiz kurumlar cenneti biliyorsunuz Doğru. ki. Ee, bu kurumlarımız neler sayacak olursak. Ee... ilk başta aklımıza gelenlerden bir tanesi. Serhat şey kurumu ya hmm, ne, kurumu Radyo Televizyon Üskurumu saygılar saygılar saygılar mesela e, bir tane de sen söyle Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bak adam bana da sor çok Oktay Oktay bir şey. tane daha hadi söyle Türk Hava Kurumu Türk Hava Kurumu mesela başka ne var Bir kapı daha açabiliriz Sarı ee... sarı bombayı açtıramadınız bir türlü <gülüyor> Sarı bombayı açamadık <gülüyor> Yeşilay <gülüyor> ay. Kurumu Yeşil, Yeşil ay. Ay. Kurum. Dernek Dernek mi o Yeşilay Dernekte değil mi? kurum değil mi kurumun yanında yaş da yanıyor diyerek ben müsaadenizi istedim <gülüyor> çok hazırlıksız yakalandım çok hazırlıksız yakalandım hepsini aldım neyse olsun canın sağ olsun sezonun ilk hatları da Ege Kayacan hayırlı uğurlu olsun yani? Hadi oh! devam etsin o zaman <gülüyor> bu nereden bir tanesi de Türk Dil Kurumu biliyorsunuz Türk Dil Kurumu ne yapıyor çalışıyor Çalışığı şey, e, yepyeni e, artık hem tıp literatüründe hem başka e, daha doğrusu tıp literatür diyeyim sağlık sektörüyle ilgili bir sürü yabancı kelime vardı adeta e, istila edilmişti e, sağlık e, şeyi ne derler ona dili. Latin Latince Latince de diyorlar hem İngilizce bu sağlık teknolojisiyle ilgili şeyler ya mesela, mesela işte şey var check-up bütün... yaptıracaksınız Check-up yaptıracağım tamam. ya aşağı çekup yukarı çekup e ne oldu çekup yerine ben mesela şey diyorum ya Kontrol mü faiz? Kontrol maalesef. Kontrol bakı, bakı, Bakım mı? Valla ee, tam bakı. Efendim? Tam, tam bakı. Tam, tam bakı. bakım da o zaman. M yok sonunda? Tam bakı. Efendim M yok mu sonunda diğerlere? Bakı Bakı efendim. Tam bakı. Ha. İstersen ha, ne yapıyorlar her tarafa Yakı mı koyuyorlar? <gülüyor> tam... Buraya en senize bir yakı koyacağız. <gülüyor> Hiçbir şey <Dedisi> <gülüyor> O zaman onun vurgusunu ama farklı yeri vermek lazım. Oktay Demirci ile tam bakış. <gülüyor> onun vurgusunu tam bakı diye vermek lazım Fahir. Tam Hayır. bakı. Tam bakı çok güzel. Tam bakı gibi. daha daha güzel oldu. Tam bakı havada oluyor da tam bakı. Tam bakı çok güzel. Tam bakıya gelmiştim. Yeterli hocam tamam. <gülüyor> Cümle içinde kullanayım dedim Fahir. Bugün Bazardan, pazardan tam aldım. aldım. <gülüyor> i̇şte bu kadar. Ee, endoskopi. Endoskopi diye son derece anlamsız bir kelime vardı. Kordon salma. Kordon salma. Olsa o hep yapılandırma. Yabancı... Kordon salımı? Tıkma mı diyorsun? Tabii, endoskopi ağızdan sokulan mı? Bakayım, ağızdan evet. sok mu? Çünkü en, endo evet. Doğru. Hayır, kordonsal. Kordonsal <gülüyor> ama nasıl kordonsal? İç bakın mı? Doğru. EGK İç bakın mı? İç bakı. Hadi. E canım. O zaman, İç bakı. Kolonoskopi de. Iç bakım. <gülüyor> ama o da iç yani O da iç bakı ama nereden baktığın önemli Ben sana desem şu oturduğun yerde Bakış açısı iç bakı, yapı, i̇ç bakı yapacağım tamam dersen açarsın ağzını ben, Yok öyle değil öbür iç bakadan <gülüyor> yapacağım Desen rahatsızlık olur Ben ne zaman başladın derim bir de sonuçta bakış açısı Deyip olayı kapatabilirim yani Çok ee, güzelmiş ya başka Devam ediyoruz başka. Yalnız bu iç bakı tutmaz Valla bana da pek mesela pazardan iç bakı aldım tutmadı gördün mü? İç <gülüyor> bakı şey gibi ya <gülüyor> iç böyle giydi. yünden bir şeyi pantolonun Vallahi altına giydim. Valla bana da hep iç, iç bakı giydim yine de dondum. Bana da kuyruk yahili yapılmış bir yemek gibi geliyor iç bakı. Valla bana da anavatı gibi, şey gibi yani. hiç hoşuma gitmiyor. Anavatı gibi evet. Eter vesan suda eriyen tabletlere ne diyoruz? Efer vesan mı? Efer vesan şey, suda eriyen onun tabletler. Onun adı suda eriyen ya? Suda onda... eriyen diye bir şey olmaz. öyle öyle şey gibi o Efer gece gece gibi falan gibi bir şey ya da ...o şeydeki... Games ...Hakgezenler... ...Gaines of, of ha, on gibi... hak Gezenler gibi geliyor <gülüyor> ha... ...onun zaten o markasıyla... ...çok net ya... ...o... ...o Hayır. şekilde ifade ediliyor... ...ben de mi? hep suda eriyen diye biliyorum onu... ...öyle diyorlar... ...biraz no. uzun ama... ...Efer daha... ...o şöyle yapıyorum. demek zorundayım... ...Unfortunately notes. ...ne olabilir... Nasıl Niye ses çıkarıyor bu? Nasıl ses çıkarır? Fıs fıs Fışır fışır. Bas fıs fıs. İyi dinle. Bak ha. Yap bakayım fışır bir? Fışır fışır. Fışır fışır diye. Ben, fışır fışır fışır fışır fışır fışır fışır. ben fışır. yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bir dakika. Kısmı. Aynı kıs mı? Sesten yansımayla mı? Fış fışingo mu? Fış fışingo mu Fahir? Yakın yakın. Aslında fış fışingo daha sempatik ama ilaçlarda sempatik Kissinger mi? Yalnız eczacı eczacının Eczacın ağzına fış fışingo yakışmaz ya. Evet size birer fış fışingomunuz vardı. Boş ver biz iç bakıya de. Fış fışingo daha kötü bir şey ya. Fışırdayan. Fışırdayan olacaktı maalesef. Size buradan... mı? Fışırdayan mı? Fışırdayan değil fışırda. Fış. Fışır diyor musun? Nasıl fışkiyenin fışı Bana gibi. Daha fış... Bana da fışırda mı gibi Bana da fışırda mı gibi geldi. Bana da fışırda mı gibi Yoksa fısırdamaz. Türk Dil Kurumu yanlış bilecek hali yok. Kulaklara kötü. fısıldanır. Efer ve sanlar fışırdanır. Evet fış. devam ediyoruz Depresyon. İç dönü. Yani dönü. şöyle. Evet, çok, ben Depression. <gülüyor> Depression. Sıkıntı mı? <gülüyor> Sıkıntı ya. Pus pus bunaldım. Bak. Pus pus bunalımım var. Ee, hemen hızlı devam edelim. Bu çökkünlük. Neymiş? Çökkünlük. Çökkünüm. <gülüyor> Bu aralar çok çökkünüm. Pazardan çökkün aldım. Güzel ya, bak. Çökkünlük hastasıyım mı diyecek mesela? Hı hı. Eğer böyle o da şey gibi ya. da çökkünlük değil gibi. Hayır cümle içerisinde kullanır mısın? Pazar dışında bir şeydi. Efendim sizin sorununuz çökkünlük. Evet. <gülüyor> Ha, çökünlük, çoğumuz da kaykılıyız. Çünkü kendi kendine çoğumuzun ve balsı çökünlük. Çökünlük yaşıyorum mu diyecek mesela. O Senin ha hani şey anladım. Depresyondayım diye bir laf var ya. Çökünlükteyim, unutuldum. Depresyonun aldırdım. yeri kolay kolay değişmez. Değişmez. Çünkü bazı şeyler nasıl ki markasıyla anılıyor. Stres depresyonda mesela. öyle. Çökünlük. Yani çünkü depresyon hastası bir taraftan da şeyi istiyor yani. E, Adını doldura doldura şey saygı duyuyorsun o yüzden hani. böyle depresyon diyecek, çökünlük deyince midem şişti diye, şey. kısa yedim, çok kısa yedim, çökünlük oldu gibi bir şey. Bazen hep yöresel yemek gibi geliyor. Bu akşam çökünlük yaptım vallahi. <gülüyor> Nasıl Ne? <gülüyor> Yanında da bir iç bakı. Anamın köyde yaptığı gibi. Devam ediyoruz. Madem öyle dezenfeksiyon. Dezenfeksiyon o belli ya. Dezenformasyon olduğunu inanıyorsun da dezenfeksiyon oldu. ne demek onu bilmiyorum. Enfeksi kurtarma. Ha mi? De onu derdez ettim. Pırıl de pırıl pırıl. Pırıltı. Pırıl Aslında pırıl. Hor, hor Cilop gibi diyorsunuz yani. Cilop, cilop ha? ha? Hadi de de de cilop ingan de. de. Olamaz ya. Yok. Ege var mı? Sıvama? Aslında sıvama. Yakın yakın. Doğru. Doğrusu. Kazıma mı? Kazıma. kazıma değil sıvamayla alakalı bulaş savma. Ne? Bulaş savma. Efendim ben bir bulaş alayım. <gülüyor> Efendim bulaş savma. Ha, o zaman enfeksiyon bulaş. <gülüyor> Enfeksiyona bulaş. Dezenfeksiyon bulaş, bulaş savma. savma. Bulaş savar. Ben bir bulaş savarım. Ben de bir bulaş savarım. Mesela cümle içinde kullan. Hangi koldaydın? Aslında Buyur, her tarafı eğer... blush blush enfeksiyon olmuş hocam. Hemen bir blush'la. Blush, blush enfeksiyon. Hem enfeksiyon hem blush. Na. Na dedim. No. Nah. Yani. Blush blush Anadolu. Peki devam ediyorum. Ee, sadizm. Sadizm. Ne evet. oldu tıp şeyinden nereye geçtiler ya? O da, tıp... da biz tıp, tıp bir konu sadizm. Yani Sa... döver sever mi? Döver sever ama sadist. Döver dövün. Hop! Hop! Bravo Coştu bugün egikayacağım lan. Ne sever. sever. <gülüyor> gönül, se yani gönül çelen gibi mi? Hayır. Dövü sevip. Daha se tutuş ya. Dövü sevi Güzel aslında. Az ama e biraz daha Türkçe. Acı ya. sevi. Acı sevi. Acı sevi. Ama olmaz o, şey o hmm. acı Döve yani. sev ha, Acıt O Acıt el ezerlik efendim el ezer şey bakar bah, el ezerlik de bana çok güzel geldi ya kelime olarak no, hiç yani öyle ne bileyim, korkutucu bir şey değilmiş gibi geliyor kız istemeye gittiğinde kızımız elezerdir dediğinde yani o damadın Nazlıdır anne gibi. babası şey olur eli çabuk falan gibi bir anlamı var elezerliğine ondan sonra da damadın sırtında kamçı izle biz söyledik elezer diye <gülüyor> ne bileyim biz onu yöresel biz, yemek iyi, iyi, iyi. zannettik elezeri çok iyi yapıyor <gülüyor> ister <gülüyor> onumuz... bir iç bakı yapsın <gülüyor> Oğlumuz oluyor. Oğlumuz. <gülüyor> oğlumuz yüzük iç gömü. <gülüyor> Neydi o ya şey? Depresyon, çökkünlük. <gülüyor> çökkünlük. Çöküp yap. Çökünlük oldu. Çükün çükün dolaşıyor. Devam Başka? ediyorum. Ee, motivasyon. Motivasyon, o net O belli. Nedir o? Teşvik. Teşvik. Neydi teşvik? S e, i̇ç teşvik. <gülüyor> i̇ç teşvikledik ya. Teşvi. Teşvi sanatı Çünkü değil mi? Çünkü sonda bak iç bakır falan değil ya. Teşvi. Teşvih. Teşvikte hata olmaz. <gülüyor> Mesela her şekilde teşvik edebilirsin. Sıcak kahve atacağım <gülüyor> da yeterli kahvem yok. Hanginiz atacağım bir de? Neymiş? Neymiş de, Neymiş de e, motivasyon güdülenim. Güdülenmiş. Artı gittim pazardan güdülenim. Bunu fena güdülenmişler. <gülüyor> ha çocuklar evet. Bahat ederim çok iyiyim bir güdülen. güdü, Güdülenimcidir. Mesela, şey yapacağız. Güdülenimci deyince olmuyor. Ne yani. o zaman güdülen... Harcama defterine pergü. Personel güdüleme. <gülüyor> <gülüyor> Personel motivasyon diye bir şey yok artık <Gülüyor> Personel güdüleme önemlidir Oyuncuları da çok güzel güdüledi Evet doğru Ama hem, güdüme, de, hem de gütme anlamı Yani var. Yanlış anlaşılma olmasın Güdüleme ile böyle benzer bir kelime var ee, Gütme mi? Gütme değil Böyle a, argoda O çağrışı insan aklını Şimdi ne? söylemek istemiyorum durduk yere ben de Ben anlamadım ya Ben de anlamadım Çağırı, Hatırlatmana şey. rağmen çağrış Güdüleme Gıdılama gibi mi? Hayır canım. Argo'da şey diye e... gütme anlamında. Ya, gütme. Yani ben şey çağrıştırdığı için söylüyorum. Ondan sonra ben zan altında kalan düdükleme diye tabir edilen argo kelime şey yapıyor. O sanki o şey geliyormuş gibi. Yok. Hiç Ama sen kelimeyi bilmiyor musun zaten? Öyle değil mi sevgili Nicael? Size de onu çağrıştırmadı mı güdüleme? Şu anda Twitter yıkılıyor Fahir. Evet, değil çağrıştırın. <gülüyor> Konu kapansın diye. Sakın aramayın falan. <gülüyor> Biraz çağrıştırdı. Bunları ya. bence bir, bir hafta kullanalım. Bir hafta 15 gün hem evimizde tamam. hem özel hayatımızda. Bence alıştıklarımızı ondan sonra genel burada bir kamuoyu hangisi kabul görmüş? Türk hangisi? Dil Kurumu'nun bu çok değerli komisyonu. Evet. Bu kelimeleri bulan e, çalışanları. Onları cümle içinde kullanıyor mu? Tabii. Bir salona kapanıp elde. kendi aralarında. Hem salonda, evde. 10 yani, yani tane kelime atıyorlar. Bir tanesi tuttuğu zaman kardır. Burada? Bu kârdan mesela kârdan. BT diye bir şey var. Bilgisayarlı tomografi. CT yerine o, o tuttu mesela. C kompütür tomografi mi? Ne geçiyor şey? İngilizce var. MR yerine niye manyetik rezonans yerine bir şey bulunmadı hala? Çok da zor değil Onun yerine de var da. Manyetik. Onun yerine de var da o tutmadı işte. Neydi o? Mıknatıslı rezonans gene MR o. Ama MR demiyoruz mesela. Rezonans ne ama? Rezonansın da bir Türkçesi olması lazım. Manyetik. Titreşi. Bak. İç titreşi derler hatta. Ay Valla işte. Manyetik titreşi MT. Manyetik bu güdüleme. Biz bu kelimeleri biraz ağzımızda yuvarlayarak bir... öğrenmeye çalışacağız sevgili dinleyiciler. Sizi de o sırada güzel bir şarkıyla baş başa bırakalım. Neşenize neşe katalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo T olan sabahlar diye bir saat başladı. Radyoların başındakilere Günaydın bir kez daha macera dolu cuma sabahında tekrar birlikteyiz. Buyursunlar efendim. Hmm, Seksimekse konuşma zamanı geldi. Geldi çoktan geldi. Bu okulu açıldı zaten. Okta'yı bir aynısını yaptın di. Aynısını yaptın. Aynısını yapıyorum. One edelim. Vah vah bedeli yapıyorum hiç. Hiç valla. Bir kişi de çıkıp aynısını yaptı. Neyse şey denedim. de çok güzel yapmışın. Absi kortu da orktaki o sesi aynısını çıkıyor. Zaten çocukluktan beri orada favorimdir. Evet. Zaten ben yeni bir isim taktım. Yüz ses 100 lirite. <gülüyor> Tabi ya, baş tek başına bir orkestrayı tam. Tek başına orks. <gülüyor> Buyurufair Bey. E, Huffington Post. Huffington Post. Çok güzel bir. Yeni Amerika'nın yani. yeni Huffington'ı diye var orada Valla yeni postası. Mesela sokak krepcisine gidiyor. ve ne çalışacaksın dostum? Suriye'deki müdahalemiz diye öyle reklam var. Orada. Huffington Post'u <gülüyor> Huffington Post. Huffington Post, <gülüyor> Huffington Post, <gülüyor> Huffington Post <gülüyor> seks üstüne... İngiliz, İngiliz, İngiliz. Değil mi? İngiliz seks. İngiliz seks kanalı diyesim geliyor ama değil, postası. <gülüyor> İngiliz seks postası deyince de sanki böyle bir takım çıplak Anladım. postacılar geliyor, o da değil. Mektubunuz ee, var. Ya Niye, <gülüyor> muhakkak bir şey geliyor da... Huffington Post'tan mektubunuz var. Ee, araştırmalarını e, kamuoyuna sundu. Yani araştırma dediğimde bir takım sayıları toplayıp böldüğün zaman buna... Yani istatistiğin hani... Tam istatistik gibi değerlendirme de... Değerlendirme diyelim. Değerlendirme diyelim. Yorumlama. Ee, her 5 saniyede... Yani bana biraz... bir... yorum. <gülüyor> yorum diyebiliriz. Mesela bak her 5 saniyede bir dünya üzerinde 2778 kez seks hakkında konuşuluyor ki biz zaten başlığı bir 5 dakika oldu. Ne Zaten bir de bazı noktadan sonra hani... Bazı insanlara başka konularda konuşma imkanı vermiş evet, olduk şu Tabii ki hem o var. Hani git Japonya mesela yaş ortalaması nedir? 80, 90, 100. E ne konuşacak adam? Seks. O gelince başka yaşa şey gelmiyor. Evet, zaten belli yaştan sonra ne konuşuyor? Hep konuş. Peki seksle ilgili konuşma dediğimiz şey nedir? Yani bu hani... Bizim yaptığımız mesela bir türlüsü. Bir türlüsü. Bir de bunun... Bir de şöyle bir şey var. O seks ilgi var ya bunu var ya falan. Tabii o da, o o da, da bir türlüsü. Bu da seksi konuşmuş mu? O da bir türlüsü. O zaman herhalde yüzde yetmişiz zaten. Mesela tapıdır. hasretle özlemle anmak bu da bir şey. Vay yani, olsa flört... var ya. Mesela o da çok güzel. Evet, flörtü yani, bile öyle şey yapabilirsin. Seks mi? Tabii seks giden yolda da seks konuşmuş oluyorsun aslında. Flörtte seksi... Hani öyle bir öyle düşünebilirsin. Yani yorumlamaya bağlı yani. Seks giden yolda ustanın hikayesi... <gülüyor> Orada demirci, orada <gülüyor> demirci, <gülüyor> orada da orada ya. da o var. Peki şey girer mi? Ne? Mesela birisi geldi karşında ağlıyor, fayir diye ha. Ondan sonra yapma etme, ben kurban diye falan diyen adamların arasında konuşmadı. Da... Olmaz. Olsun. Yani hani göndermeler. Ama baktığın biz... zaman söylenen sözler, kelimeler falan. Hı -hı. Senin canını yirim gibi. Aha. Mesela orada can yemek, belki hani seks çağrışımı yapıyor olabilir, değil mi? Yani o da. Aslı kabul görülür. Ya Demek işte yoksa her 5 saniyede oluyor. bir seks başka nasıl çıkacak Oktay? Biz yani şurada her 5 saniyede bir seks lafını etmeyin. Ya etmiş olsak bilirdik. Abi, Abi şimdi dünya üzerinde her kaç saniyede bir laf ediliyor? 5 saniyede bir 2778 Hayır, lafı seks değil. Ne? Ka kaç saniyede bir bir laf ediliyor? Ne bileyim ul, ul ses geliyor şu anda e, duyuyor. ses geliyor. O yüzden 5 saniyede seksten bahsetmek için çok uzun bir süre. 5 iyi yani. Ben 3 bana sorsalar, yani trafik... sokak röportajında bana sorsalar 2 veya 3 saniye derdim. Yani şey sokakta veya trafikte hmm. öndeki araç birden kırdı önüne hmm. Küfür etti mesela. Seksten mi bahsetmiş oluyorsun o zaman? Küfür edince, küfür bir, edince bir daha. Küfür edince mi? Yani, Ama sekse edince, giden bir yol sonuçta. Ben, sonuçta sekse gidiyor Mesela selektör yaptı. Sen de onu... Veya Sen... illa zoom korneye bastı onun anlamını biliyoruz. E tabi o da seks. 80 mi bahsetmiş oluyorsun? Sekse çağrı diye geçer. Ya ben öyle anlıyorum. Yani birisi uzun korna yapıyorsa bana şöyle bir dövüp bakıyorum. Bakıyorum. Hayır efendim diyorum. Hayır diyorum. Devam ediyorsun. <gülüyor> Çünkü arkamdan eğer de şey diye bağırıyorsa. fail. O zaman iyice gaza basıp aynen Ka devam. Kaçmak zorunda evet, hissediyorsun. <gülüyor> evet devam ediyorsun. Haklı olduğun halde. <gülüyor> Hocam devam ediyorum. Buyurun Fai ee, Eskiden İngiliz ajanlar. Ee, ajan. İngiliz ajansı şey diyeyim mi diye James Bond. James Bond Hiçbir James Bond'çularda ben görmedim de bir mektup yazacaksın diyelim. Bir kamu istihbarat biriminde bir, James Bond olarak çalışmaktır. Çok güzel. Ee, görevinizde başarılar. Hatta şöyle söyleyeyim yeni görevinizde başarılar dilerim. Bunlar eskiden birbirlerine e, işte elektronik postmanlık. kuş mu diyorlardı? Hayır. Yani bir şey olmadığı zaman birbirlerine e, görünmez e, mürekkep de yok ortada. Yazacaklar ne yazacaklar nasıl yazacaklar ne kullanacağız falan derken gizli yazışmalarda, gizli ne, yazışmalarda kullanılır? ne kullanılır? Diye. Valla bunlar şey kullanılmalıymış yani ajan tabii sürekli yanında da şeydir. Yani mürekkebin de öyle bir şey durumu var ya. Biter bitmez tam teknoloji de gelişmemiş. Ee, bunu bilimsel olduğu için ayıp, rahatlıkla Ayıp bir şey mi var? İki ayıp ayıp kıvranıyorsun ya. ya. ya. De, söyle, söyle, Ay, i̇stik falan diyeceksiniz de bu adamlar hakikaten e, çok özür diler. Tatak mı? Tatak kullanılır mu canım? Yani siper mi kullanıyorlarmış? E, gizli yazışmalarda şey yapmak Şimdi üzere. Şimdi bundan sonra James Bond'u seyrederken ben... <gülüyor> Hiç gizli yeriz hızış sahnesi gelince ben şey diyeceğim. Allah beranızı versin. <gülüyor> o şan Connery benim gözümde şu anda. Abi şeyde oluyordur ya. Ne? Yani casus olarak. Ne yapıyor onu ışığa mı tutuyor ne yapıyorsa? Şeyde diyordur. Lan bu da mı gizli ya? <gülüyor> bu normalle <da gülüyor> mı normal ne ya. Bir ellerini yıkayan adamlar. <gülüyor> Çok özür dilerim ama yani ajanların... Çoğu kadın İngiltere'de ya. Ajanların kadın ajanlar kadın ajanlar ne kullanıyor? Saçma sapan bir şey ya. zaten kadın, eldiven. Erkek Dur ajan. eldivenleri takayım. Allah belanızı versin. <gülüyor> erkek ajan kadın ha, kendi, ajan. Kendi kendi şeyini kullanmıyor. Kendi kullanmıyor. O zaman veriyorlar buna pasaport gibi. Mesela bir sürü ajanın bir e sürü şey pasaportu var ya. Erkek Ve ajanlar şey kartuş, diye olabilir. Da mı veriyorlar. Şey olabilir erkek ajana. Ya gerek yok falan. Yazacağım çok şey var. Ne yapacağım bilmiyorum. Kısaltma kısaltma yazıyormuş. Selam, <gülüyor> merhaba. Böyle çıkmış zaten o. İneşe jnme ya. <gülüyor> <gülüyor> Son öyle Yalnız tabii şimdi bunlar bir de bunlar yani ajanlarından gelen şey atıyorum adam gitti e, odanın koordinatları dönem. bir yerin saat 45 dakika sonra <gülüyor> acı <hangi> yazacağım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Moda, olur. olur mu iyi iyi bir ajan 30 saniye 40 saniye içinde yazar benim <gülüyor> Hayır, onu yazabilir de 1 saat 45 dakika şu artı saate 40 gelecek saniye. şuradan gelecek bunlar ha. gelecek olayın içinde dahil olanlar bunlar ee, ama olay sadece şu anda veremiyorum biraz cezer yemem lazım <gülüyor> sadece koordinat yazdığını düşün. 30 saniyede yazılır herhalde. E, e. yazılır tabii canım. Koordinat dediği nedir ki Oktay? Kaç tane karakter koordinat? Elimize mi yapıştık? 6 kar karakter mi? 6, 6 karakter. 140 karaktermiş Oktay. <gülüyor> tabii tabi. Ne <De>, saat, <gülüyor> dakika, saniye veriyorsun. 20'nin önüne saniye. eğlenem, 20'nin önüne dökülenme. ve boylam olarak veriyorum 12. 12. Ya işte 6 6 oradan sayata 12 6 -6. tane sayıyoruz. Evet. 12 sayı şeyde derecelerini ıvır say. Hafiflerini, n'sini, nort'unu, 16 -16. i'sini, vestini koy. Hesap yani tam sonucu bulsak neyi hesaplayacağız hiçbir fikrim Onu yok ama seni ikna etmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Ama sonra şey bir de bunlar şey gidiyor ya atıyorum Rusya'dan yazdığı adam orada casusluk faaliyetini postaladı. Bu gitti gerekli birime. Ha, gerekli birimin boşu. Sen koca şeyin başısın. Hakikaten Allah kahretsin. Efendim elvenlerinizi getireyim mi? Getirme Allah, Allah, <gülüyor> Allah belasını. <gülüyor> Ama sonra vazgeçmişler. Telefon da mı yoktu? Vazgeçmişler çünkü... Pastırma <gülüyor> Kokuyormuş hakikaten. Hakikaten kokması üzerine vazgeçilmiş. Ee, İğrençlik ya canım kokması gerekiyor. Daha iğrenç bir şey var mı diyor Canım yani orada bir sürü madde var. Furuk tozu var, kolesterolü var, sitrik asidi, nitrojeni, B12 vitamini gibi gibi 30 tane madde var. Biri kokmasa, biri kokar. B12'si kokmasa, sitrik asidi asitli kokar. O kokmasa Tamam Vallahi çok... vallahi şey oldu ya. <gülüyor> ne oldu ya? Hepsini ayrı ayrı kokuttum. <gülüyor> Stüdyo koktu ya. Vallahi hepsini bir de evet. ayrı analiz ettirip kokutuyorsun. Neyse ben kokutmuş olmayayım. Eee <gülüyor> Vazgeçtiler bundan Evet yani bunlar hep Huffington Post'un araştırmaları 2012 yazı olimpiyatları var diye bizde olimpiyatlar olimpiyatlar deyip durduruz Evet evet ee, Olimpiyatlarda 17 günde toplam 150 bin prezervatif dağıtıldı ee, Yine Huffington Post'tan bir haber ee, bu Atletlere dağıtıldı yalnız He. E çünkü adam atlet Bakıyorsun mesela Senpolka Cedreli'nin tepesinden dağıtılmış Ters <gülüyor> şemsiyelerle toplamışlar <gülüyor> 150 bin tane şey dedi Herhalde bunun istihkak olimpiyat köyünde şey vardı Herkesin herhalde Tosta bırakılıyordu ne yapıyordunuz? Ya olimpiyatlar kaç hafta sürüyor zaten ya? Orada da bir, ilk önce sen bir i̇lk şeyine... İlk haftasında elenen, ilk turda elenen adamlar. Ne yapacak o? <gülüyor> ne yapacak? Al herkes elenenler... Köye. Köye ne yapıyor? Sabahtan akşama işte biraz PlayStation oynadılar. Biraz bir şeyler. İşte Yok. yediler işte. Eee? Yani. Elenenler hemen dönüyor mu ülkesine? Törene kalacaklar durur. Kapanış töreni diye bir şey var. Törende Kapanış. kim olacak? Kapanış töreninde çek kalmadığı için beyler kapatıyoruz hadi bakalım falan. Tören kapanış törenine kalacağım diye duranlar var yani. Onlar yatıştı Tabii Ondan canım. Sonra. Tabii ya alıyorlar bir Yemek yemek fişlerini alıyorlar alıyorlar. Gösterildiği şey olduğunu göstermek için bir itman falan bir şeyler sabahtan yaparlar herhalde. Vallahi 150 bin prezervatif. İyi. İyi hayırlı olsun. İyi rakam. Bir şey diyeceğim Mehmet Özün bundan önceki favori şeyi neydi? Yiyecek mi? Evet şunu yiyindi söyledi. Cüz badem. Falan filan kuru ha, var bir de brokoli var kuru yem... brokoli, brokoli vardı değil mi ben evet, kuru yeşil fasulye çok... o benim dolabımda iş bunlar bir de kuru yeşillerin dolaba koyuyordu ha en... bu aralar çikolata ben izliyorum şimdi çikolatanın faydasını anlat anlat bir deme yeni mi keşfetmiş ya Hı -hı. çok lezzetli oldu dedim ekmeğe sürmüş <gülüyor> <gülüyor> ee, yok şimdi yeni gözdesi Mehmet Hı -hı. Özün ee, Japon patlıcanı Japa yani Japon yine... patlıcanı denmesinin sebebi bir boyutundan mı, renginden mi nedir? Yok Japonya'da yetişiyormuş. Çok yani mı? normal patlıcanın Japonya'da yetişen türü. Hmm. Niye bizde yetişmiyor muymuş? Tık, tıkız oluyor herhalde. <gülüyor> biraz herhalde. Bostan biraz. patlıcanı olduğuna inanıyorsun da yani o biraz daha şeydi. Özellikle Mesela... Asya'da yetişen patlıcan da farklıymış. Bu biraz Asya'da yetişen patlıcan. yine renk izlemiş. affedersin Oktay? Yine aynı patlıcan Fahir. İyi abi sesini atlarını... ince inanıyorum tamam. Aynı yani ince kabuğu varmış ve tatlı. Hmm, Tat var tatlı bir e, aroması var normal patlıcana göre öyleymiş. 200 gramında yalnızca 20 kalori var. Harika bir şey. Harika ya nefis bunu ya. Bunu ne yapıyoruz? Hatır uturuyoruz bir alda. Nasıl yapacaksın onu? Yoğurt sos. Ekmeği bana bana orada zaten kalırıyor. Ver ekmeği ver ekmeği. Yalnız e, şunu baştan uyarayım. Yani Mehmet Öz de bizi uyarmış Ben de sizi uyarayım lütfen. E, Japon patlıcanı diye satılan şeyleri hemen emin olarak almayın. Yani bir bakın şöyle bir altına üstüne bakın patlıcanı. Zaten. Japon patlıcan olmayabilir bir, şey, bir şeyinden bir şeyini anlamam Var. lazım. Var. Parlak ve Parlak. Boy, boyuna göre daha ağır. Yani tıks. <gülüyor> <gülüyor> olması gerekiyor. Ee, şöyle bir şey de bakın yani tezgahta bakın. Mesela Ege de boyuna göre daha ağır. Yani adamı evet. bekliyorsun hiç bu kadar kilosu olacağını düşünmüyorsun ama boyuna göre daha ağır. Aha, ben de tı kızım ya. Ege tı kız. Ay, olur mu ya? Tı tıkız. kızımdır. Tıkız. E ama boyuna göre daha ağır. Bu adam boyuna göre daha ağır Ama boyna yani boyla değil. Boyu belli bir şeyi geçince sınırı geçince Tı göre daha tık, kızlıktan çıkıyor falan. Benim arkamdan şey diye konuşun. Sıkı olur. Ege Japon patacanı gibidir. Boyuna göre ağırdır diye. Mesela Oktay da Arapat'ı gibidir sonradan açılır Fahir de Rus motoru gibidir <gülüyor> İlk haftamızda iki defa Rus motoru dedik Bak olimpiyat zaman. Ozan Bey hemen o bilgiyi de paylaşalım Az önce olimpiyatlardan konuşmuştuk Olimpiyat dediğin 16-17 gün sürüyormuş 16-17 evet, Kaç, kaç gün sürer, kaç sürer, sürer demiş la, olimpiyat. Olimpiyat. Abi 16-17 gün sürer falan demiş Peki olimpiyat köyünde sporcuların gelmesi Gitmesi boşalması kaç gün sürüyormuş Gelmesi gitmesi. Ya geliyorlar sonra boşaltıyorlar falan. köy Yerleşmesi boşalıyor. falan. Bir iki ayı sürüyor. 30-35 gün sürüyormuş. 30-35. iyi Ne yapıyorlar <gülüyor> Bu şimdi? Bu rakamdan o karşısında e, 30 -35. 30 -35 Önce geliyorlar mi? sonra gidiyorlar yani. E tabi son dakikada gelip abi hemen valizleri bırak olimpiyatlara gidiyoruz diye. Ay daha ben ceketimin ütüsünü yapmadım. Çünkü biliyorsun ceketle katılıyor o sporcular. Hepsi, hepsi <gülüyor> e, biraz doğru. Doğru. <gülüyor> <Ceketlerin. Evet>. doğru. <gülüyor> Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar İyi kalpli insanlara bir kez daha günaydın diyelim Modern Sabahlar devam edelim buyursunlar efendim Bir kez daha günaydın demeyelim iyi kalpli insanlar Bu saatte bir kalksınlar kurban olayım 9.36 oldu saatimiz ya Doğru vallahi aslında Yani bu saate kadar da kalmasınlar Yat yat nereye kadar Tevbe Tebet Ege Ege Tebet. Hemen özür dile ve et Ağzını yıka. Sadece özür diliyorum Saygı da duyacaksın aynı zamanda. Ha, saygı duyuyorum o ayrı. Tamam. <gülüyor> tamam duyuyor musun? Tabii erken kalkanlara saygı duyuyorum. Çok güzel peki. Her şeyin başı bir taraftan nedir? Her şeyin başı sağlıktır. Her şeyin başı efendime söyleyeyim. Paradır. Paradır. Her şeyin başı bir taraftan. Saygıdır saygı duyacaksın. Çok güzel. Her şeyin başı yeni çıktı. Terbiye. Terbiye terbiye. Doğru. İlla edep illa edep. Çünkü İngiltere'de yapılan bir araştırma. Ya bu sene bu senenin ilk araştırmalarını hep böyle verdim ama İngiltere'de yapılmadı. Şaka hep benim zaten bilinçaltımın kusması bu. İngiltere'de falan değil dünyanın bir yerinde ama neresi olduğunu sonra açıklayacağım. Yani benim de belgeleri var. Come and ülkelerinden biri Bir tanesi Terbiyeli davranan kişilerin daha sağlıklı olduğunu ortaya çıkardı ki önümüz kış olduğu için sağlık... Terbiyeli davranan ne demek ya? Yani terbiyesiz. Şu anda mesela, şu anda şu mesela anda. benim sözümü kessin için bu senin yaptığın terbiyesizlik. Şu anda benim yaptığım terbiye. ama diğerlerinin seviyesine inmeyenler daha çok mu yaşıyorlar? Hasta olacağım. Bak ne kadar güzel. Mesela bu domuz gibi yaşayacak bu, bu, do, bu, bu domuz <gülüyor> Bildiğin hakikaten. Herkese teşekkür ederek, herkesten özür dileyerek eşek gibi yaşayacak. 200 yıl yaşadı. So o zaman <gülüyor> vallahi yemin ediyorum ölümsüzlüğün formülü bu diyecekler. Ö ölenlere, özür de, dileyerek... ölenlere de saygı duyuyorum. <gülüyor> ölenlere, gülenlere evet, teşekkürler demiş. <gülüyor> Oktay seni seviyorum. <gülüyor> Ege Bey yine bir arkadaşınız öldü. Saygı duyuyorum. <gülüyor> Bunu buna maalesef. Saygı duyacaksın diyen adam. Hı -hı. Sağlıklı mı olur bu durumda yoksa... Erken de öler. Erken en öler. azından sağlığına dikkat ediyor durumu. Yani, yani o kadar sağlıklı. ölebilir. Biliyorsan. Yaşayabilir ama en azından. E... Terbiyeli bir adam mıdır? O terbiyeye davet ettiği için. Yoksa terbiyesiz bir adam mıdır? Terbiyeye davet etti. Terbiye için? nedir? Sorusu o zaman aklına i̇şte. geliyor. Ha? Terbiye sevgidir. İşte. Ter terbiye terbiye sevgiymişte diyor. Bence terbiye emektir. Şimdi terbiyeli kişiler başkalarıyla yan yana geldiklerinde araya ne koyuyorlar? Mesaf. Mesaf koyuyorlar. Araya adeta saygı. duvar örüyorlar. Araya bir ket vuruyorlar. Araya bir saygı. Saygıdan örülü bir duvar. Ama bir taraftan da ne yapıyorlar o yani labalilik hiçbir zaman biliyorsunuz. Terbiye bak, sınırını aşmayalım. Aşmayalım. Yani. Labalilik hiçbir zaman bazı şeylerin sebebi olamaz. E tabii ki bak o labali insanlara bak. Vay <gülüyor> ne? <gülüyor> Şöyle güzel bir laf ettim ya. Tamam ya dövme yaptıracağım. Dövme bunu. yaptıracağına lafın üstüne konuşuyorsun onu. Hem de ne kadar boş bir laf. <gülüyor> bazı şeylerin sebebi olamaz. Sanki. Yani lavalı insanların çok yaşamadığı malum. Malum, malum. tabii canım. Dünyada da böyle yani. <gülüyor> bir ölüm bekliyor onları. Yani onları. Hakikaten bir şekilde bir yerden bir şeye bulaşırlar. Ee, o yüzden lavalilik e, hiçbir zaman lavalikten hoşlanmadık. Hep ciddiyetle hayrandık. Lavalilikten hoşlanmam. Hiç kimseye hayran... şey dediniz mi bu yaşınızda? Ya. Neredeyse hepimiz 40 yaşına geldik. Ya. Lavaliliğin üzümü yok. <gülüyor> geldik. <yıl> ben <gülüyor> demedim ya. Ben de demedim. Ne kadar demedim. güzel bir şey. Tamam lan ben zaten 40'ı bitiriyorum. tam onu söyleyeyim. Doğum günümde söyleyerek ilk dediğim şey olsun. Yani yani sen, herkes i̇lk sen böyle, söyle faylarımda. Herkes böyle bir cıvıçak böyle mesela bir parti varmış. Ama şey parti sürpriz partiymiş bana. Ondan sonra herkes bir şey yapıyormuş böyle. falanlar falan. Ben o esnada çıkıp şey ya Beyler yalnız labalilikten. <gülüyor> Labalilik bazı şeylerin açıklaması olamaz. Ve labalilikten hoşlanmam ciddiye tabi. Çünkü yepyeni bir dönem başlıyor benim için. 40 yaş dönemi. Labalilikten hoşlanmam da en boş Çok laflardan biri. Ama devamı var. Sanki La ben yani. bayılıyorum sanki. Hayır. Yalanı hiç sevmem. Orada hiçbir ben şey. Ben ölürüm. Hayır. Yalansız yaşayan Adam ne diyor orada? Labalilikten hoşlanmam virgül ciddiyete hayranım. Nokta. Dövme mi bu Fahir? <gülüyor> adam diyor bunu. <gülüyor> Anlamadım. Adam dövme mi? Adam dövme değil. Yani adam diyor bunu. Ha diyor adam söylüyor. Adam, adam, diyor, diyor, adam diyor Adam diyor ki. <gülüyor> Neyse yokuşu. ne yapıyor bu araya mesafe koydukları için, ne yapıyor <gülüyor> terbiyeli adam bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engel olduğu gibi başkalarının ısırdıkları yiyecekleri de yemiyorlar. Niye adam terbiye? Mesela sen yiyorsun spangle yiyorsun. Tamam. Yiyorsun, yiyorsun. <gülüyor> yedirdin ya başka güzel bir şey <gülüyor> Alman pasız, ne yiyorsun? Tamam. Ben nasıl yiyebilir miyim? <gülüyor> O Şu kadar da süpangileler çok... falan. Ortasında olsun. bir şey var mı süpangile mi? O profiterol değil değil mi süpangile? Fırın süt taşıyorum. Tamam, Don... Dondurmalı sütler. ve dondurmada sıvaşmış her tarafı. Ben süpangile sen... yiyeceğim. Sen diyorsun ki yer misin? Ben. Abi üzerinde şey var mı? Yeşil. Yeşil ne? Fıstık mı? Fıstık. Bakayım. Yok. Yok mu? Düz süpangile mi? bitti. Düz süpangile yiyorsun. Kuru süpangile. Spangile. Küçük mü peki? Küçük Spangile olmasın ne olur bari büyük olsun ya. Yani. Çok canımız sıkıyor küçük Spangile. Tamam lan. Lan dedirttin yani Oktay. Lan, yani, ben, ben... lan demek de haklısın bari. <gülüyor> Fırın sütlaşıyorum. yanı bol olsun. Tamam yanı bol. Sen yerken lıpır puluyorsunuz, ben diyorum ki ben demiyorum. Vallahi şu dinleyicilerimiz o kadar dikkatli ki. Ne diyor? Çok özür dilerim. Ne, ne demişler? Onur Bayyurt yakalamış. Neyi? Yani, Laval yokuşu dediğimi. <gülüyor> Tam bir ara Fahri sen onu fark edin. Girdim çıktım. Valla <gülüyor> ben fark etmedim. Rahatladım ben şey oldum geçti o. Ama yani yakalamış. Adam yakalar. Kimdi? Ve ünlemlerle bir Büyük ihtimalle şeydir o ya. Depremi o de Olur böyle Bey. herkesten önce duyuyor. Bir, şey, bir huzursuzlandı. <gülüyor> onu duymak kolay değil yani. Onur Bey söylemiş şu Onur an. Bey Onur Baygürt değil mi? Evet çok özür dilerim. Devam ediyoruz. Neyse ne diyordum? Ne yaptım? Ha siz yiyorsunuz. Spang ile yiyorsunuz. Spang ile yiyorsunuz. Sen ne yiyordun? Tavuk göğsü mü Yok, patates. Ne alırsın? Tavuk göğsü yiyorum işte. ben. Burası ıslatıyordur. İşte. Dondurma var mı, yanında? Yok. Dondurma var. Dondurma var mı yanında? yok. Üstünde dondurma var. Neli, ne kadar zevksizsiniz ya. Fırınsız. Ne bileyim ben tavuk göğsü yiyor zannetme. Sade. Sade. Sade dondurma Afiyet olsun. Fıstıklı varsa fıstıklı. Yok, fıstıklı yok. Sade olsun oğlum Bir de ılık su alabilir miyiz iki tane? <gülüyor> Ay, <gülüyor> en sonunluk su istemesiyle beraber <gülüyor> ben de belayı okudum yani dışarıdan istedim ben <gülüyor> <gülüyor> neyse yalnız açılmış olmasın evet fari yedik ne evet, e. Ula iki saattir yediğinizi <gülüyor> içtiğinizi pardon sular iptal edebilir miyiz Acil kalkmamız gerekti de Ya örneği Spangli'den vermeseydin Şimdiye bitirmiştik çoktan <gülüyor> Konuyu bitirmiştik Ulan daha konuya ben giremedim bile Sadece orada benim diyeceğim Sen diyeceksin ki bana yer misin Ben de ben diyeceğim, mi diyeceğim, mi? diyeceğim. <gülüyor> Ulan bundan sonra yiyeceğim Yiyeceğim de yok da yiyeceğim diyeceğim ben size Pislik <gülüyor> sen, olsun diye sen yiyeceğim Sen niye söylemedin ki Bak geldik zaten Ben şu anda kendimi bir şeyde düşünüyorum Dulus'un sonunda Zeynel'deyiz Yani orada yiyeceğim şey <gülüyor> Ya orada hayal ediyorum Sen niye yeme? Sen mı Sen çay mı <gülüyor> içeceksin <gülüyor> Ya yermesin dedim ben ben tokmuşum yemekten gelmişsin tatlı bu ya tamam lan bu tatlı <gülüyor> yener mi ben açım ya o zaman ben bir şeyler yiyelim canım terbiyeli önce. bir adamı vallahi önde giden yaptınız yiyeceğim ondan sonra da öpeceğim hepinizi yemeği de burada yiyelim o zaman yiyelim abi o zaman spagetti <gülüyor> beklesin beklesin spagetti evet. beklesin sular iptal tavuk but ızgar istiyorum ben ben önce bir çorba alayım. <gülüyor> Çorbadan ha, içer misin diye soru istersen. Hakikaten neydi konu konumuzca? Vallahi o kadar ben de kaçırdım. Bir süredir elimde tutmaya çalıştım ama uçtu gitti yani konu da uçtu gitti. Neyse şöyle bitirelim o zaman. Hepimize afiyet olsun. <gülüyor> terbiye diyordum, bir şey diyordun ya. Ha i̇şte terbiye. Terbiyeyle... Ha terbiye çorba içelim. <gülüyor> Bak. Abi kapat radyoyu. Radyo kapandı. Hadi ya. Ben ama ben bunu bağlamadan rahatsız olurum. Ben yani. de şu anda... İşte afiyet olsun diye bağladım ben afiyet ya. Afiyet olsun diye bir şey vermedin ki falan. Ne bir menü verdin, ne bir tarif verdin. Bak hala menü diyor ya. Nasıl menü? Ya ben diyorum ki hani o zaman ne yapıyorum? Ben terbiyeli bir adam olduğum için... Ben sizin yani yediklerinizden yemiyorum. Ha biz bizimkinden yedik. Ye Sizinkinden Sen... yemedim. Kendim ayrı sipariş ettim. Bu mu terbiye anlayışı? Terbiye budur. Başkasının yemeğini yememe mi terbiye? Yeri geldiğinde başka terbiye. terbiye yeri başkasının... geldiğinde başkasının yemeğini yememektir. Ben de terbiyeyi şey diye e, biliyorum. Başkasının Bu yemeğinin mi? başladığı yerde senin terbiye. Ben de terbiye isteyen gitsin der. Dağda yaşasın diye biliyorum. Ve daha herkesin bildiği şeylerle o zaman. E... Bütün bildiklerimiz karıştırdan da deme rahatsız olur. O zaman reklamlarla coşalım. Durduğumuz kabartta. Reklamlara arkadaşlar. koşalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar'ın son dakikalarını sevgili sabah severler esprilerle şakalarla devam ediyoruz. Hmm. Evet bir haftayı yedik bitirdik. Haftanın ee, ne kadar çabuk geçti. Vallahi daha dün gibi pazartesi i̇lk günü ilk, ilk haftamız bitti. İlk haftamız bitti. Genel bir değerlendirmeler. E, bu haftanın değerlendirmesi. Editör toplantısını isterseniz hemen şimdi yapalım. Ben bugün gelemeyeceğim. Dinleyicilerimizin de buradan iyi dileklerini istiyorum. E biliyorsunuz bugün hastanelerdeyiz. Evet bugün. Operasyona giriyoruz. Sevgili Bürge e, ameliyat oluyor. Ameliyat oluyor hakikaten de. Uzun zamanda şöyle bir karikoca bir baş başa kalalım diyorduk. Hastanede baş başa <gülüyor> bir gece geçireceğiz. Planımız tam bu değildi ama. Hayır hem de hem de bir sağlık şeyini de çözmüş olacağız. Evet bize Biz ikinci yani... bir balayı olacak. Adeta. Adeta her şey hazır. Şimdiden geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Her güzel şey çok olsun. ne tamam, derler? Talillerden falan bir şey çıkmadı değil mi? Yok. Güzel, güzel yani güzel. bir şey çıkmadı değil mi? Her Olumlu her şey değil şey. mi? Her şey yolunda. Tamam her şey yolunda. Önce geçmiş olsun diyeceklerini bir kez daha almış olan Ben mi? bugün gelir bileceğim toplantıya Fahir. <gülüyor> teşekkür ederim. Çünkü ben tek başıma toplantı Sizler yaptığımda... tek başına saçma olur. Saçma oluyor. Yalnız benimle çıkmam lazım bugün gideceğim biliyorsun. Fazla uzatmazsa konuyu... Mevzu fazla uzatmayalım. Sen beni bırakırken arabada konuşursak. Pardon, e, buyurun. Editöryal toplantıların yemekli ve eşli olma fikrini kim atmıştı ortaya? Abi yani böyle şey yapıyoruz falan Her gibi. her editör her hafta sonunda bir otele dünya kadar 200 kişilik editöryal toplantı ben onu anlamadım ya. Yani. Abi ama bir şey Aile çıkmıyor yakınları falan. Programda bir şey ya her çıkmıyor. Her seferinde ya. kıyafetler diktiriyorlar, kadınlar bir şeyler oluyor. Hastar falan. Sanatçı getir. Gibi... Dünyanın parasını verdik Ferhat Göçer'e ya editorial y toplantı diye. Evet, zaten vallahi yemin ediyorum Datçı'da yazık almış Ferhat Göçer düşün yani. Ve benim Datsa'da yazdığımızı olmadığını da bir kez daha hatırlatırım. Ama biz niye? Çünkü yani üç mutfakta yapalım diye, toplantıları yapalım diye paramızı saçtık abi. Yani 3 kişi mutfakta saçtık. oturup bir kahve içip editorial toplantı yapacakken sanatçı kimdir? Bir buçuk ay şeyi sürdü ya. Ya şimdi Ferhat Geçer. Ayarlımasın. Tamam, Elimizde davetiyelere dolaşıyoruz. Millete editorial toplantı satamadık 200 zaten. lira davetiye ya. 200 lira davetiye satamadık zaten. O da bizde patladı o yani. O da bizde patladı. E, siz yapamadınız. Çok özür dilerim yani. Ege, e ki burada filan bana sattın hakikaten. Yeni e şey, abi sen onu yapmadı. Bir de sen ben sana çok güzel fikir Pardon verdi. Da, bayi toplantısına döndürelim bunu dedi. Ben de lan ne bayisi diye üstüne yürüdüğümde zaten her şey ortaya şey çıktı. Abi ben evet, onu galiba o zaman Dört kere söyledim. Dedim ki Ali'nin Ali ne ver? okuluna götürdüsün. Mecbur bu aileleri almak mecbur desin. Ha, o ettikten bir. sonra okul aile birliğini de Yok çocukları de. sıkıştırsın diye. Sıkıştırsın. Vermem de verme. Vermem de verme. Kaç benimden bize telefon geldi. Ne diye? Editorial toplantı ne okulla ne alakası var. Servislerle mi ilgili dedi. dedim. dedim. Soruseydin Berksan'la Biz... Ferhat Göçer çıkacak <gülüyor> konser diye. Onu söyleyemeden zaten şeyi açıklayayım. Bizim program her hafta sonunda o hafta yapılanlar, önümüzdeki hafta yapılanlarla Yapılacaklar yapılacaklarla yani. ilgili bir editörü yaz toplantı yapıyoruz. <gülüyor> <Abi> <gülüyor> Sizi da, de aramızda görmek istiyoruz. Daviteyi <gülüyor> okusa bunların hepsi yazıyor. Bir zeki zekalı dedi. Ben daha <gülüyor> Ferhat Göçer'i söyleyemeden yüzüme kapattım. Belki sana söyledim ben. Yok ne belki <gülüyor> Ferhat'ı söyleyemeden. Hatta <gülüyor> bakma. Doğru. Headliner'ımız Ferhat Göçer Headliner doğru da. Doğru tabii. sen. Ne yemek? Kaç yemek ne? Bu sefer gene tavuk mu? Tavuk. Yok abi yani bu sene yani bu sefer tavuk olacak çünkü geçen sefer et et dedin. Sen gittin ondan sonra dünyanın parasını verdik ya. Hepsi de durmuyor. Ama güzel. Geçen seferki yemek bir şey konuşulmadı. Yani... Müzik de oldu. Ferhat bağır, bir şey bağır, bağır, bağırıyor. Hiçbir şey konuşulamıyor. İki iki seçenek var. Ya Danla Rose'ta yapacağız. <gülüyor> Tamam mı? Dana rosta mı istiyorsun nokta? Abi şimdi bu istiyorsun. sefer yoksa tavuk mu istiyorsun? Şimdi şöyle e, bu sefer tavuk yapacaksak iyi bir sanatçı getirelim. <gülüyor> yani, yani tavuk e... yapacaksak dana eğer orada önceliğimizi iyi koyalım. Eğer dana istiyorsak o zaman aa, aa, böyle yani yemek üzerine bir şey yapalım. Yani şöyle söyleyeyim sana. <gülüyor> parayı parayı Eğer herhalde. tavuk yapacaksak Ferhat Göçeri kesin getirebiliyoruz. Ama eğer diyorsan ki illaki dana ye. Tavukla ne gider? Berksan gider. Tabukla ne getirilmiş isterseniz. Lunet çok iyi bak. Lunet de olabilir veya Her şey işte, de olabilir Lüneti ya. getirmek, tamam, adı getirmek neydi? istiyorsak tavuk yapacağız. Ve huzurlarınızda Zine Soli. Evet, Zine O da olabilir olsun. Ben yani. şunu söyleyeyim. Yani geçen son iki editorial toplantımızda zaten bir saçma sapan üçümüz kapıda gelen konukları karşılıyoruz. Evet. Toplantı Bugün ayakta. Sonra masa masa dolaşıyoruz. Sonra tam oturduk, yemek yedik falan. Zaten, i̇ki kelime konuşacak bu hafta geçiyor. yayında ne yaptık falan derken Ferhat Göçer çıkıyor. Bağıra bağıra şarkı, iki kelime konuşamıyoruz. En sonunda milleti uğurla De Bitti gitti. Yani konuşacak halk abi. o zaman Toplantı şöyle yapalım. Da yapamıyoruz o zaman e, sanatçı o orkest... getireceğiz ya. Şimdi tavuk tavuğa karar verdik değil mi? Bence sanatçı getirmeyelim. Sanatçı getirelim Çok abi. Çok sanatçı... şarkı. Abi biz Ufak arka odaya geçeriz Biz B salonuna geçeriz. Tamam. Yani, a Ama yani al sonunda konser o aynı, otel çıkmaz, otelde çıkmaz. aynı otelde. Ama ben birileriyle ilgilenmek bir... gerekiyor gene Oktay Kurbanov'um yani. Abi yapmayayım. Ferhat Göçer olacak orada işte. Olacak. <gülüyor> ya Güneş olacak. Güzel bir. Ferhat Göçer olacak. Abi şarkı mı söylesin i̇ki yoksa iki kişi bir odaya girsin o zaman toplantıyı yapsın. Üçüncü kişi, üçüncü konuklarla mı görüşsün? E sahnede sanatçı var zaten abi. Fethullah Can mesela. Yani Fethullah Can geliyor şimdi uyar Fethullah Can'a ama ben tam ben de aç ben olmaz demiyorum ya o zaman bir şey söyleyeyim mi fetha fetha söylersek et pile yapabilir. Ya sevgili. E editorial toplantı ünlü sanatçı olacak diye bir şey değil, var mı? Değil. Güzel Hadi. bir orkestra olsun. Biz zaten hani Başta programda yemek, yenilik sonra <gülüyor> <siz>? <gülüyor> Programda hani yenilik yapıyoruz hani ne yapacağız e Konuşamadı köşelerimiz ki. falan. E şimdi dinleyici bekliyor. Geçen sene de bekledi. Haklılar. Ama biz o editoryal toplantıların gecikmesinin çok çekti. Aslında toplantı demememiz lazım buna ya. Buluşma diyelim isterseniz. Yani çünkü top, Yani toplantıda öyle yemek falan olur mu ya falan diye bir ön da yaklaşıyor olabilir insan. İsterseniz bu se, bu seferki bu haftaki toplantıda şey yapalım. Arabalarla böyle bir şey yapalım. Ne? Topla Antalya Film Festivali gibi. Aa çok hoş. Ha karoserli arabada diyorsun. <gülüyor> Tunaldan geçelim. Aslında bu da çok bana olursun ya. Bana olur. Bence Hem, katılımı arttırır. Hem Eynen. de arabada belki biraz konuşabiliriz. Yeni ne yapacağız? Diye. Çünkü ben Arabadan sana söyleyeyim mi? Gidelim. Bizim her şeyimiz çok iyi ama bir tek eksiğimiz var. Konuşamıyoruz. Konuşamıyoruz. Şimdi Konuşacak vaktimiz olmuyor. Dört dörtlük toplantı olsa, Bir de herkesi kendimiz gibi zannediyoruz bak, E tabi. Bir kötü yönümüz de o. Yoksa program vallahi şey olacak. Yani köşe, köşeden boğulur bak sana söyleyeyim. Şu anda bizim 30 yıllık program envanterimiz hazır. Ama 30 yıl yayında ne zaman? kalabiliriz yani şu anda. O derece söylüyorum. 30 yıl yayında kalabiliriz. O Ama... zaman şu anda netleşen şeyimiz şu. Editoryal toplantı yani yeni köşeler ne yapacaksak onun toplantısını yapacağız tamam tamam. Sanatçı şart. Sanatçıyı belirlememiz lazım. Sanatçı şart. Otelde yapıyoruz gene. Davetliği 200'den aşmayalım. 200 200 geçmesin bence de ya. Evet abi, kendi halinde bir. Ya yani ben 150-200 düşünüyorum. Yalnız şu Ali'nin Alin okuluna. Okulda ben bu sefer dağıtacağım. Şey sen git bu davetiyeleri almak mecburiydi. Sen de apartmanda dağıt oktan. Ben de apartmanda dağıtacağım. Zaten gelmez bizim komşularımız yani davetiyeleri alır gelmezler. <gülüyor> o zaman ben de sitede dağıtacağım. <gülüyor> sen de sitede dağıt. Ben aslında Ama bizim bak, markete ben bırakırım. Benim onda... yaptığım gibi yap. Bunları almak mecburi. Mecburi onu. İsterseniz davetiyenin altına yazalım. Hı -hı. Hani lütfen çocuk getirmeyiniz, bu saatte uyuması falan diye yazıyorlar ya. Evet. Ona küçük kardeşlerimize şimdiden iyi uykular. İyi uykular diyorlar ya böyle. nezih şekilde söyledik. bu da davetiyeleri almak mecburidir. Mecburidir diye yazdın mı zaten bold gitti. Bolt, bolt ve italik. Tabii sonra O editorial Biz Geçen tartışması. sefer yazmadık mı davetiyeleri bunu? <gülüyor> Abi yazmadık. ondan, işte ondan olmadı gitti ya. olmadı geçen sefer. Editorial <gülüyor> buluşma ondan oldu. Neyse canım bu haftadan o zaman bu itibaren hafta şey yapıyoruz. E... toplantımıza da sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Sizleri de aramızda görmek. O zaman kim Feta, Feta mı arayayım ben? Sen Feta'yı ara. Sen Feta'yı ara ona göre menfi ya da müspet Şimdi orkestra dedi isterseniz MB orkestrasını da arayabilir. O da güzel olur. Bence ikisi muhteşem saat olur. Ve gerçek keksiz yalnız. Ha gerçek hali ne kadar? O zaman abi bayağı fazla Kaşarlı tost olur. Ah, Onlar, hiçbir şey, anca mecbur şey, ayçi kuruyemiş ve limonata. limonata. Sevgili izleyiciler modern sabahların bir kez daha sonuna geldik. Bir haftanın da sonuna geldik. İşin en enteresan tarafı yani bu. Yani en azından e, denk, daha geldi. denk geldi. Cumartesi Vallahi günü çalışanlar varsa şey onları da gelenlere gülenlere teşekkürler deriz. Başlayalım. Yarın sabah bu sezonun ilk best off'u sizlerle birlikte olacak. Bakalım ne konuşmuşuz hafta boyunca göreceksiniz. Pazartesi sabahında yeni bir haftanın başında güzel bir şekilde buluşma dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeah <laughs>